Boş Yaşam İçin Teknoloji. Merhaba. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu ve Tema Vakfı Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Murat Türkeş. Batı Avrupa, özellikle Almanya, Belçika ve Hollanda'daki, Çin'deki ve Türkiye'deki şiddetli ve aşırı yağışlarla seller, taşkınlar ve heyelanlar ve bu afetlerin toplumların yaşamına olan olumsuz etkilerine dair Açıklamada bulundu. İnsan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle giderek daha sıcak olan bir dünyada yılın özellikle sıcak dönemindeki yağışların daha şiddetli ve aşırı düzeyde gerçekleşmesine bunun sonucunda ise seller, taşkınlar ve heyelanlar gibi daha sık ve daha şiddetli oluşmasına yol açtığına ifade etti Türkeş. Diyor ki bu durumu klimatolojide ve iklim fiziğinde hidrolojik döngünün şiddetlenmesi ve hızlanması şeklinde niteliyoruz. Küresel ısınma ve artan yüzey sıcaklıklarıyla bağlantılı artan buharlaşma sürecinin fiziksel bir sonucu olan atmosferik nemlilikteki geniş ölçekli ve hızlı artış eğilimleri, orta enlem siklonları, süper hücreler, sağanak çizgileri, konvektif kararsızlık olayları ve tropikal siklonlar ve benzeri Atmosferik karışıklıkların şiddet ve büyüklükleriyle etki sürelerini arttırmakta dedi Türkeş. Özellikle büyük kentlerdeki altyapının yetersizliği, erken uyarı sistemlerinin etkili çalışmaması ve gerçek katılımcı, dinamik, çok disiplinli ve çok sektörlü bir afet yönetiminin ve afet risk azaltım planlarının bulunmaması ya da yetersiz olması nedeniyle, Bu tür şiddetli ve aşırı yağışların Almanya, Çin ve Türkiye'de olduğu gibi afete dönüşmesinin önemli can ve mal kayıplarına yol açmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti. Çin yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'nin dünyanın ilk karbon sınır vergisi uygulama planının iklim sorunlarına uluslararası ilkeleri ihlal ederek ticarete genişleteceğini ve ekonomik büyüme beklentilerine zarar vereceğini söyledi. Avrupa Komisyonu bu ay 2026'dan itibaren kirletici mallara bir karbon sınırı ayarlama mekanizması yani SİBEM veya karbondioksit tarifesi uygulama planlarını ana hatlarıyla açıkladı ve bu Avrupa Birliği'ne ithalat yapan bazı şirketleri sınırda karbon yoğun ürünlerde karbon maliyetlerini ödemeye zorladı. Çin ve Ekoloji ve Çevre Bakanlığı Sözcüsü Liu Yubin, CİBEM karbon sınırı ayarlama mekanizması Dünya Ticaret Örgütü ilkelerini ihlal ediyor ve küresel topluluğa karşılıklı güven ve ekonomik büyüme beklentilerini ciddi şekilde baltalıyor dedi. Sinhua Üniversitesi Endüstriyel Kalkınma ve Çevre Yönetimi Merkezi'nden araştırmacılar Mayıs ayında yayınlanan bir makalede dünyanın en büyük çelik ve çimento gibi endüstriyel ham madde üreticisi olan Çin'in sınır tarifelerinden en fazla zarar görecek ülke olduğunu söyledi. Tabii insan gezegende var olacaksa büyümenin artık kabul edilemez olduğunu Çin'in ve diğer ülkelerin de kabul etmesi gerekecek. Dünyayı gözetmeyen başka bir karar Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri inşa çalışmaları devam eden Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesinin üzerinde anlaşmaya varması oldu. İki ülke tarafından yapılan açıklamaya göre Amerika Birleşik Devletleri inşasına karşı olduğu projeye yaptırım uygulama tehdidini rafa kaldırıyor. Almanya ise Rusya'nın enerjiyi silah olarak kullanmaya kalkması halinde Rusya'ya ticari yaptırım uygulayacak. Bununla birlikte iki ülke, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya, iklim ve enerji ortaklığının bir parçası olarak Ukrayna ile Orta ve Doğu Avrupa'daki diğer ülkelerin ekonomilerinin enerji dönüşümünü destekleyecek bir yapı kuracak. Açıklamada yapının iklim değişikliğine karşı mücadeleye katkıda bulunmakla kalmayacağını aynı zamanda Rus enerjisinin olan talebi azaltarak Avrupa enerji güvenliğinde destekleyeceği iddia edildi. Bu hedef doğrultusunda ilk olarak Almanya-Ukrayna'nın enerji dönüşümü, enerji verimliliği ve enerji güvenliği çabalarını desteklemek için ülke için bir yeşil fon kuracak ve yönetecek. En az 1 milyar dolar büyüklüğe sahip olacak fon için Almanya ilk etapta 175 milyon dolar bağış yapıyor. Gelecek bütçe dönemlerinde de fona yönelik taahhütler genişletilmeye çalışılacak. Fon ile ülkedeki yenilenebilir enerji kullanımının teşvik edilmesi, hidrojen teknolojilerinin gelişiminin kolaylaştırılması, enerji verimliliği çalışmalarının arttırılması, kömür kullanımını bırakmayı hızlandırmak ve Ukrayna'nın karbon nötr bir ülke olmasının teşvik edilmesi amaçlanıyor. Yeşil ekonominin haberine göre Amerika Birleşik Devletleri de bu hedefler doğrultusunda Girişime, teknik yardım ve politika desteği yoluyla da katkı sunacak. Yeşil Gazete'nin haberine göre Kaz Dağları kardeşliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çanakkale Bayramiç Ayazma'da mermer ocağı projesi yapılmak istendiğini kaydetti ve proje için ÇED gerekli değil başvurusunun yapıldığı projeye dair dendi ki inanılmaz ama Bayramiç Azma'ya mermer ocağı projesi yapılmak istemiyor. Kaz Dağları Milli Parkı'nın yanı başında. Bayramıç Evciler Ayazma Tabiat Parkı'na 1.4 km uzakta bu proje gerçekleşirse toplamda 81 hektarlık orman alanı yok olacak. Günde 60.000 litre su kullanılacak. Yılda 225.000 ton pasa oluşacak. Aklı başında bir insan böyle bir proje için başvuru bile yapmaz. Hem proje sahibine hem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na hem de Balıkesir Valiliğine sesleniyoruz. Bu proje gerçekleşemez